shayt tamad anbi Bugün eee dersini e, çarşambalara almayı münasip gördüm. Şöyle ki eee hep e,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 Haftalık sohbetimizi şifa-i şerif dersinin e, e, yarın yayınlanması sekiz buçuktan sonra münasip düşecek. Çünkü insanlar salıda kaçırırsalar falan, perşembeyi kendilerine göre ayarlamışlar ve uzun sohbete e, alışmışlar. E, mübarek Cuma gecesi olmak açıbıyla şifa-i şerifte Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bahsettiği için Perşembeleri de tekrarı için uygundur. Onun için biz itikat derslerini çarşambaya al, almış olduk şimdi. Pazartesi tergib-i terip, salı akşamı mescitte şifa-ı şerif, çarşamba akşamı itikad dersleri İmam Gazaeli Hazretleri'nden, perşembede salının tekrarı şifa-ı şerif ve haftalık sohbet olmak üzere devam etsin inşallah inşâAllah. Böylece dersleri taakib edelim. Ve insanları da haberdar edelim. Çünkü e, özellikle itikad dersleri e, Allah-u Teala'dan bahsettiği için, hiçbir şeriflerinden, sıfat-ı şerifesinden bahsettiği için hiçbir derse benzemez. Çünkü ilgi alanı Allah-u Teala'nın öz zatı ve sıfatlarıdır. E, bu da bir ilmin mevzuu neyse o ilim ona göre değer kazanır. E Bu ilmin konusu da allah Teala'nın zatı ve sıfatları olduğu için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 yakini delillere dayanması lazım. Ve burada körü körüne taklit geçerli değildir. Allah-u Teala diyor mu? E efendim ne bileyim annem öyle dedi. Olmaz. Şundan duydum olmaz. allah Teala her şeyi biliyor mu? İşte Aziz Bayındır bilmiyor diyor. E, o da profesör canım ilayatçı. E şimdi sen burada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 eee Karadeniz'de veyahut da işte okyanustaki e, efendim bir balığın e, bir, bir küçücük parmak kadar balık var. Ne parmak? Gözde zor görecek kadar küçücük şey balıklar var ya kıbür taşı ona. E ya bunların Allahu Teala kanatlarını, içini, dışını, ne zaman öleceklerini hepsini biliyor mu? Ya ne iş var Allahu Teala'nın denizdeki hamsiyle ya? diyebilir misin yani şimdi? Ama bunu Mutezile eee evvelen sapık fırkası teferruatı bilmedi iddia ediyor. Şimdi bunu savunan ilahiyatçılar var. Onun için bizim bu dersimiz Allahu Teala'nın zatıyla ile sıfatları ile alakalı olduğundan her dersten önce gelir. İman meseleleridir. Tabii bu kitaptan sonra diğer E, itikat metinlerine de Allah-u zatı ve sıfatlarının dışındaki itikadi konulara teallük eden Kitaplar da var Onlara da inşallah e, Ders olarak e, Başlayacağız ama Öz zatını bilmeden nereye başlayalım Şimdi kaldığımız noktada e, İmam Gazale Hazretleri e, Rabbimizden e, bahsederken Tebareke ve Teala e, Buyurdu ki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 eveliye sıfatı sadece ona mahsustur. Bu bu vecile. Ondan sonra eee ezeliyun ezeli olduğunu, kadim olduğunu. Bunlar tabii kadimle ezeli aynı manaya geliyor. Allah'ımızın e, sıfatlarından sayılıyor müstemirul vücud. Varlığının daim olduğunu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 Ruh tekrar ona girdiğinde mahşere kalkacağız. Bu noktada şu anda anne karnında bize ruh verildi. 120 günlükken bize ruh üflendi, canlandık. O ruh verilmesinden itibaren artık bizim de sonumuz yok. Çünkü neden? Ya cennete gidersin, halidine fiya veda, ebedi kalacak. Sonu yok. E, ya cehenneme gidersin, e, kafir isen hiç çıkmak yok. O da halidine fiya veda, ebedi kalacak. Hiç çıkmak yok. Yani ölmek de yok. La yemutu fiya la yahya.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 ölümleriyle canları efendim hakik kalmıyor ama tabii ki Allah Teala onları da dirilteceğini birbirinden hak hukuk almaları için kıssas için sonra onları küli turaben toprak olun buyurarak yeniden yok edeceğini beyan ediyor. Ama insanlar hakkında hani fetret devridir. Peygamber görmemiştir. Daha başına yaşamıştır. Tebliğ ulaşmamıştır. Bunların da İmam Rabbani Azzedden tercihine göre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 ...ruh bize öflendikten sonra daha ölmeyecektir. Ee, çocuk da olsalar, ...yahut Müslümanlar çocukları cennete gidecek, müşriklerin çocukları da cennete... ...cennete elinin hademe olacak. kademesi olacak ama yine cennettedirler. Çünkü bu lüha ölmüş, cehennemi hak etmemiştirler. Ama onlar da yok olmayacak yani. Dolayısıyla, e, bu noktada Rabbimiz bize bunu vermiş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 i̇sm Azam, Allah'ımızın en büyük isimleri de Kur'an-ı Kerim'de üç ayet-i kerimede gizlenmiş İsm-i Azam. Hadis-i şeriflerde de beyan edildiği veçile. Birisi ayet el -Kürsi'dedir. Birisi Âl-i İmrah Suresinin başındadır. Elif-i la Mim'den sonra Allahü la ilâ illâhu'l-hayyul-kayyûm Üçüncüsü Taha Suresi'nedir Ve anetil vucûlil hayyul rakamını bilmiyorum. Şimdi bu üç ayeti kerimededir diyor i̇smi Azam Allah'ın en büyük ismi. Peki bu üç ayetinde de neye rastlıyoruz? Neye rastlıyoruz? Hay ve kayyum isimlerine rastlıyoruz üçünde de. O bakımdan tabii öbürün ikisinde zaten sırf hayyul kayyum var. Bir tek burada Atel Kürsi biraz işte işi şey diyor Öbürlerine sırf ikisinde hayyul kayyum var el hayyul kayyum var âet de biliyorsunuz el aliyyul azim de var sonunda böyle var. o bakımdan âet el kürsüde el hayyul kayyum mudur yani el aliyyul azim dört isim çıkıyor e, yani dört isimler hangisidir yine bir şeye giriyor tabi iş yine bir acabaya giriyor çünkü tam ismi azamın şifresi verilmiyor ama öbür iki ayetin ikisinde de el hayyul kayyum olduğuna göre sadece e, ismi azam da bu üç ayettedir buyurulduğuna göre Ee, bu noktada çok önem arz ediyor. Allah'ımıza yalvaranlar ya hayyü ya kayyum, ya hayyü ya kayyum, ya hayyü ya kayyum. İsmi şerifini tekrar e, etmelidirler. Tabi bunların adetleri sayıları vardır. Esma-ı Şna ile ilgili e, ne kadar okunacak, ne niyetlerin için okunacak, ne zaman okunacak gibi. Hem manaları, e, izahları vesaire. E, toparlanıyor inşallah. Tabi bu Yıllar yılı sürdü dergide, ee, çok seneler sürdü de ama bunların tabii e, yeniden e, bir araya getirilip tahsiyeyi ve ziyadeleri ve çok ilaveleri olacak. Onları hazırlıyoruz inşallah. O zaman daha iyi size sayı verebiliriz yani. Hayylu kayyum İsm-i Şerif hakkında. Şimdi kayyumun nedir mi? Hay zaten e, diridir, hayatı kendindendir diriliği kendindendir, kimseden emanet değildir.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 Kain bi' nefsi, kıyam bi' nefsi sıfatı var ya şeyde. Efendim sıfat, sübutiye'de. Ondan sonra sıfat-ı zâtiye, sıfat-ı sübutiye'de. Sıfat-ı zâtiye, Allah'ın zâti'yle ilgili sıfatlar. Zâti'yle ilgili sıfatlar da sayılırken, e, vücut, kıdem, beka ve ihtaniyet, muhalefetül hadis, kıyam bi' nefsi. Altı sıfat sayılıyor.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 Bizi yürüten o. Bizi yaşatan o. kökleri yerleri tutan o. Kaymasınlar diye gökleri yerleri Allah tutuyor. Celle Celaluhu. İzni olmadan gök yere düşmesi diye tutuyor. İzin verince kıyamete yakın. Bir de sema'ın fatarat. Gök çatlayacak, patlayacak, üstümüze düşecek. Yani o zaman ne oluyor? İki mana anlatınız mı? Kayyumun Hakkıyla zat, zatıyla kaim olup kendi başına durabilen tek varlık oluyor. İkinci mahsledir. Her şeyi ayakta tutan, var ettikten sonra devamlarını sağlayan, varlıklarını idame ettiren, ikame eden. E i̇ki manada da kendisi için tükenme yok. Ne demek? Zatıyla kaim olması da bitmez, tükenmez, ebedi var, beka sıfatına vuruyor iş. Efendim, mahlukatı yarat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 çam, bardak al eline, ondan sonra ayakta dur. Bahsut ne ya Rabbi? Ne zamana kadar durayım? Ben sana otur diyene kadar ayakta duracaksın. E Musa Azim durdu, durdu, durdu, durdu, durdu. Bir gün mü, iki gün mü, beş gün mü? Musa Azim çok dayanıklıydı, kuvvetliydi, bizim gibi değil ama ne kadar kuvvetli olursa olsun insan. En nehatinde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 Ondan sonra bir uyku daldırdı. Artık kendini toparlayamadan kendinde düşersin yani. Ayakta dururken düşersin. Bardaklar kırıldı. Ya Rabbi ben bu kadar yapabildim. Mevla bürüyor. Tamam. Ben sana bir şey öğretmek istedim. Tatbikatlı. İsrailoğulları'na gösteresin. Ne diye? Sen uyuyunca ne oldu? Camsü şeyler. Bardaklar, sürahiler. Tuzla buz oldu. Bana uyku, uyku gelir mi? Ha ben bana uyuklama arız olsa kökleri yerler senin elindeki camlardan sürelerden beter olur. Hepsi yerle bir olur. Onun için ne buyurdu? La ta'khuzuhu sinetün ve la en tutmaz sinetün uyku evveli. Yani şekerleme uyuklama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 Onun için kayyumdur. Alemleri ayakta tutuyor. Yönetiyor, yürütüyor. Bu kadar gezegenlerde felekler. Şimdi gök taşı geliyor da çattı çatacak, değildi diyecek mi? Şöyle mi oldu, böyle mi olmadı? Ya Allah Teala işte en ufak bir e, yönetimi bıraksa bu kadar 100 bin, e, binler, milyonlar, milyarlar, katrilyonlar zaman yolunda yıldızlar, gezegenler bunlar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 Kendilerinden haberleri de yok. E bunlar nasıl birbirine çatmadan gidiyorlar? Ve mâ kûnne ânil hâlgı Biz yarattıklarımızdan asla gâfiller değiliz. Devamlı yönetimdeyiz. Devamlı yönetimdeyiz. Anladım mı? Kayyumun her şeyi yönetendir. Lenk-ı Bitmesi yok, tükenmesi yok. Zatıyla kaimdir. İki...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 Mesul mükellefteyse e, Mevla ayya ne sorsun, tilkeye ne sorsun? Ona akıl vermedik. Peygamber kitapı da göndermedik. Evet, her şeye kıvamını veren. Kayyum, her şeye kıvamını. Kıvamı ne demek? Yani nasıl yaşayacak, neyle yaşayacak? E şimdi ben neyle yaşayayım? Ekmeğe mi, yemek vermesi yaşamıyorum. Su, sularımı kesse yaşamıyorum. Ayrıca kıraklık olmuş. 44 dört senenin en büyük kıraklığı. Sularımızı kesse,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 Ordinaller so dünyanın en kültürlü, en alim, en bilgili adamıyla dünyanın en cahil, en körkütük, ormanda balta girmemiş ormanda, dünyada haber olmayan adamın Allah'a ihtiyacı eşittir. Hiçbir ilmi, kültürü, bilgisi, tecrübesi, bilmemnesi onu Allah'tan haşekelle ihtiyazsız bırakamıyor. Hepiniz fukarasınız. Vallahu'l Ganiyyu'l Hamid. Hiçbir şeye ihtiyaç, gani değil mi? Yani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 E tabi ki diliyle Allah-u Teala'ya, Subhan allah, Teala, Sübhan, allah zikri var tabi ama e, yani ben istesenden yem istiyorum, kemik istiyorum, et istiyorum, but istiyorum dediğin duyulmuyor. Ama lisan haliyle acziyetini izhar ediyor. Aç kalınca ne oluyor? Süt dökmüş kedi gibi del Öyle uysallaşıyor, sakinleşiyor, efendim hareketsizleşiyor ve böylece ne ne demek istiyor? Mevla'ya?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 ondan sonra eee efendim Abu Hanife çağırdı. Daha da gençti. Az maden talebesiydi Bağmazan efendimiz. O da genç idi. Dedi onu çağıralım. Onun pratik zekyası var. Ondan sonra çağırdılar. Onda meclis halife dedi. Yapsın koca hocasısın sen şey edemedin. Bununla baş edemedin. Şey Abu Hanife ne yapsın? Dedi, olsun, o dedi bir şey yapar. Getirdiler orada bir kür, meclis meclis kurulmuş. işte, kürsü var. O, o orada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 Senin bakalım indi. O da geçti. Tamam. Şimdi cevap veriyorum dedi. İşte allah Teala senin gibi inkarcıyı dedi. Bu yüksek yerden indirip şu anda benim gibi imanlı birini buraya çıkarttı ve sana cevap verdiriyor. Şu anda bu işte. Bu fiildedir dedi. Seni zelil eti beni aziz et. Tezir oldu kaldı. Çünkü neden? Alemde neler oluyorsa bütün o fiiller Allah-u Teala'ya aittir. Şu anda ne işledir? Ne işledir? Seninle ilgili aynı anda o iş yaparken laşkırı Şan, muhan, şan. O işi, o işten meşgul etmiyor. Bütün alemlerin yönetimini yapıyor. Herkese de istediğini veriyor. Herkesin de e, devamı için, bekası için lazım olan imkanları temin ediyor. Ve kalk ediyor ve icat ediyor şu anda. Ki katır trilyonca mahluk var desen. Yalan konuşmuş olursun. Katır trilyon nedir? Katır trilyonun sonu var. Allah-u Teala'nın yarattıklarını gördüğün var. Görmediğin gördüğünden fazla. Sen nasıl sınırlayabilirsin? E bunların hepsinin devamı için ihtiyaçları var.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 Bunlar da biraz ayıp oluyor sahsen. Yani şimdi Allahu Teala'ya hiç oturmak kalkmak, lecek gibi onun misli yok denirken böyle mi kuvena denge yok denirken bu kadar ayet var iken ondan sonra bir de mecburam bu selefi ve vahabilerin hücretten oturmaz, kalkmaz, çıkmaz, inmez. Bunları demek zorunda kalıyoruz. Yani bunları demeden üzüm yok bunlar çünkü zaten hiçbir şey onun denge olamaz dedikten sonra yani muhalifet-i havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan hiçbir yönden benzemez dedikten sonra bir daha bunun detayına girme derüzüm yok ama işte göktedir diyen efendim ehli sünnet dışı akım var. E, arşa oturdu haşa diyenler e, benim indiğim gibi minberden iner diyen İbnü Taymiye kafaları e bunların yüzünden yani Mevlana'nın sıfatlarını da anlatırken teferruata giriyoruz. Bu da aslında yakışık kalmıyor. Çünkü El-Kuddus demek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 Şimdi arşa oturmak ona yakışır mı? Haşa. Bizim için en mükemmel işler. Onun için burada ne diyor alivlerimiz? Ee, allah Teala başkalarına ait bütün kemallerden de münezzeh. Bak bugüne kadar ne söylüyorduk size? Bütün noksan sıfatlardan münezzeh. İlave ettik. İlave ettik derken doğru anlayışa geçtik. O da nedir? Sadece noksan sıfatlardan değil,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 misli olmadığına göre mahlukata ait kemaller de ona mümasil kemal olamaz. Onlardan da münezzehtir. Burayı da güzel anlamak icap eder. La yukta aleyh allah Teala hakkında hüküm verilemez. Bilinkıza bitmekle, tükenmekle neyle bi tasarrumil abadi ileriye dönük ileriye dönük ne kadar gidersen, milyon sene, milyar sene, trilyon, katır, trilyar, sıfırlar bitsin, makineler tüketsin, hesap makinaları çöksün falan. Ne kadar ileriye gidersen git, onlar bitince o da bitecek diye asla hüküm verilemez. Râz-ül âcâli sürelerin tükenmesiyle. Ecel, müddet, süre. Şu müddet sonra bu bu yok olacak bir insan için diyebiliyorsun. Yani şimdi yüz sene sonra bugün dünyanın üzerinde olanlardan kaç kişi alır yedi buçuk milyardan? Yani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 Çünkü bunlar sonradan yaratılanlara uygun sıfattır. Bin senede yaşasa, 2000 senede yaşasa yine Nuh Aleyhisselam da vefat etti yani. Ee, allah Teala kadimdir. Kıdemi sabit olanın adem Muhal'dir. Geçen ders bunu güzel işlediğimi düşürüyorum. Onun için allah Teala hakkında e, son söz Hüve'l-evvelu vel-âhiru ve-zâhiru vel-bâd Evveldir. Bidayeti yok. Ahirdir. Her şey yok olup o kalacak. Sonu yok. El-zâhir Sıfatlarıyla, eserleriyle, fiilleriyle aşikardır. Elbatın öz zatının künhüyle ve mahiyetiyle gizlidir. Kimsenin idraki ulaşamaz yani. Ve öbü külşe'nin alim her şeyi hakkıyla bilen tek varlıktır. Celle şanuh Celle şani. Hatime ve netice. Şimdi tenzih bahsine geldik. Önümüzdeki çarşamba o ders vereceğim inşallah. Burada e, ulema şöyle buyuruyor. Bize bunları niye yani bu kadar te'kiden ve te'yi den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 Yaratmadan, yönetmeden bu işi bunlar yönetemez. E kalbinde bu düşünce var mı? Sen ne diyorsun? Bir sıkıntım var, bir işim var, şudur budur. İşte şu adam burada devreye girerse bu iş olur. Etkilimi, etkili, yetkilimi, yetkili. yetkili, yetkili. Birçok insanlar öyle yapıyor. Ya Cumhurbaşkanına bile şu anda Türkiye'de en yetkili merci Cumhurbaşkanı ama sen şimdi desen gibi Cumhurbaşkanı isterse bu iş olur. Yine yanlış. Çünkü Cumhurbaşkanının da iradesi kendi iradesi. Külli irade Allahu Teala'ya aittir. ...öyle işler olur ki, tamam cumhurbaşkanı da olsa, başvekili olsa, bakan da olsa... ...kendi işini göremez ya. Kendi hastalığını şifa veremez ki ya. Sana nerede yaratacak yani? Hoca da olsa, şeyh de olsa, evliya da olsa, kutup da olsa, gafs da olsa... ...sebepler alemindeyiz. İnsanlar işini gördürmeye sebep koşar. Ama kalpteki itimat ancak Allah-u Teala'ya. Yani bunu bozduğun zaman tevhidi bozuyorsun. Ondan sonra Allah Teala'nın zıttı yok. Geçti bu geride. Zıttı yok ne karşı çıkıp da onun gücüne galebe çalacak bir güç yok. E tamam. E, biliyoruz zaten bunu. Yeni mi öğreniriz senden ya? Tamam da e, o zaman lazım Allah'tan başkalarından korktuğun oluyor mu hiç? Çok. Zaten bir Allah'tan korkmuyoruz dese geridir yani. Allah'tan başkasından ümit beslediğimiz, bağlı kaldığımız şeyler oluyor mu? Çok.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 Ezeli olduğunu inanıyorum. Ebedi olduğuna inanıyorum. O zaman her işte kime müracaat etmekle kim Ezeli ise kim ebediyse başka da yok. O zaman evvela dua edip ona yalvarmak lazım. Hacet namazı kılmak lazım. Kapısına varmak lazım. Onun kapısı biliyorsunuz özellikle teheccüde çok açıktır. Ha ondan sonra sebebine sarılmak. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi bir avukat buldum. Tamam. Teheccüde ne lüzum var? Veyahut da bu işte çok iyi bir doktora gittim.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 Uçak düşmeye başlamadan Allah Allah demeye başlamıyorsun. Gemide fırtınaya tutulmadan bir Allah'a yalvarmıyorsun yani. Ondan evvel 40 tane telefonlar, telsizler bilmem neler bilmem neler. Baktın ki bütün dünyayla irtimak kesildi. Gidiyoruz abi. Yarabbi yarabbi yarabbi. E bunu gavur da yapıyor arkadaş. Bunu gavur da yapıyor. Ne demişler işte? <gülüyor> Feministlik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 Ynus aleyhisselam, la ilahe aleyna, subhaneke. Dediği zaman balığın karnında melekler ne dediler? Bu sesi tanıyoruz. Ya Rabbi ama uzaktan gülüyoruz. Ses biraz seçemedik dediler. Ynus kulumun sesi tanımadınız ha devamlı zikreden Yunus aleyhisselam. E şimdi dediler balığın karnına düşmüş. Sen onun darlığına acınmayacak mısın? Acımaz olur muyum Mevla? Buyur? Rahat zamanda zikredeni, dar zamanda imdat ederim. Te'arrafillallâhi fyrr-raka-yarifke fişikten.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 Hasbunallahu ni'mel vekil Allah bize yeter ona güzel vekildir diyeceğiz hacet namazımızı kılacağız Esma-i Hüsna'yla zikirler yapacağız dualar yapacağız ondan sonra doktora da gideceğiz hezhaneden ilaç alacağız avukat tutacağız dara düştüğümüzde insanlardan da sebepleri alemindeyiz yardımı da isteyebiliriz ama ilk yardımı ilk yardım acil ilk yardımda Allah'ımızın kapısına varacağız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 Amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyyun sahbihi ve sellem.